çek Bugün 15 Eylül Pazartesi Yıl 2014 Ay 9 Gün 258 Hızır 133 1435 Hicri Silkade 20 1430 Rumi Eylül 2 Büyük Saatli Marif Takvimi What this country Coming to I'd surely like to know if they don't do something bye bye you know folks the rich will live and the poor will die Doggone gone i mean a penny Getting worse sir, every day. Nothing to eat, no place to sleep. All night long, folks walking in the streets. Doggone, I mean the panic is on. I saw a man this morning walking down the street, in his BB here Yeah, no shoes on his feet. You ought to see the women curving in. The panic is on All right now Well, some women are selling apples And some women are selling pies Some even selling Ginny Rye. Some selling socks to support damn men. In fact, some women are selling anything that they can. Doggone. I mean, the panic is on. Stephen Harper done gone ruined everything. That's why I'm forced to sing. Well, well, here's one thing I've just got to say. They're Now wait Doggone I mean a panic is on Some play the numbers Some read your mind They've got a racket of some other kind Some trimming corns Off of people's feet You gotta do something To make ends meet Doggone I mean a panic is on mm -hmm, Yeah Ain't gonna change it seems. Pawned my clothes and everything. I pawned my watch and my ring. Pawned my razor and my gun. If luck don't change, there'll be some stealing done. You're gone. The panic is on Saving off a dung Ruined everything That's why I'm forced to sing Well, well Here's one thing I've just got to say If things don't start Going our way Me Dog I mean that. Doggone. I mean no panic. 24.9 Açık Radyo ve Açık Gazetedesiniz. Ben Can Tonbil, teknik masada arkadaşım Feryal ile beraber haftanın ilk Açık Gazetesi'ni başlatmış bulunuyoruz. Ee, bu hafta içerisinde Ömer Madra ve e, Selahattin Çolak bizlere eşlik edemeyecek. Ömer Madra e, dünyanın en büyük iklim zirvesi olarak nitelendirilen New York'ta düzenlenecek olan e, eylemlerin ...hazırlığını yapmak için... E, ...şu anda New York'a ayak basmış olmalı... ...diye düşünüyorum... E, ...uçaktaydı en son... ...galiba şu anda New York'ta... E, ...bir hafta boyunca orada olacak... ...oradaki izlenimlerin aynı şekilde... ...burada Chicago'da ve... ...diğer programlarda da aktarabilme fırsatı bulacak... Ve e, neler olup bittiğini de bizzat ondan da duyabilme şansı bulacağız. Selahattin Çolak da e, yeni taşındığı eviyle uğraşıyor. Bu hafta o da aramızda olamayacak. Ama Feryal Kabil var bugün teknik masada. Ve, e, arka planda bize destek veren Emre Gümüşer'le beraber Açık Gazete e, kaldığı yerden devam edecek. E, çaldığımız parçayla tekrardan e, Açık kastenin ilk programında, haftanın ilk programından bahsetmek gerekirse Brandon James Stepenson, The Panic is On 2012 e, yılında çıkan The Panic is On adlı parçası ile giriş yaptık. Aslında parça ilk olarak Hezekian, Hezekiah e, Jenkins'in 1931 yılında büyük e, depresyon. 29 yılındaki depresyon e, New York'taki borsanın çöküşü ile alakalı olarak yapılmış bir parçaydı. 2000'li yılların kavurunu. Dinleme fırsatı bulabildik Galeana sayesinde ama şimdi neden dinlediğimizi Galeana'dan tekrar bir hatırlamak olalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bir bankacı evlat edinin. 2008 yılında New York borsası dibe çakıldı. Sinir bozucu günler tarihi anlar. En tehlikeli banka soyguncusu olan bankacılar müesseselerini soyup soğana çevirmişlerdi. Ama ne güvenlik kameraları onları filme almıştı ne de alarmlar ötmüştü. Ve artık genel çöküşün önlemenin hiçbir yolu kalmamıştı. Bütün dünya tepe tepetaklak devrildi. Hatta ay bile işini kaybedip başka bir gökyüzü aramak zorunda kalmaktan korktu. Havada kaleler satma konusunda uzman olan Wall Street seyirbazları milyonlarca evi ve işi çaldılar. Ama sadece tek bir gazeteci hapse girdi. Diğerleri tanrı aşkına biraz yardım çığlıklarını attılar ve çabaları sayesinde insanlık tarihinde daha önce hiç verilmemiş büyüklükte bir ödül aldılar. Bu miktarda bir paranın dünyanın bütün açlarını yemeğin üzerine tatlı da dahil olmak üzere sonsuza dek doyurmaya yeterdi. Bu fikir kimsenin ama kimsenin aklına gelmedi. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Açık Gazete'ye küresel iklim değişikliğinin doğrudan etkileri... ...ve sonuçlarıyla alakalı olan haberleri aktarmakta devam edeceğiz... Birçok haber ver elimizde hem Türkiye'den hem dünyadan ee, hem iklim olayları hem iklim olaylarının sebebiyet verebileceği söylenen gelecekteki savaş durumları, uyarılar ve halihazırda meydana gelen savaşlar bunlarla alakalı e, ve Türkiye gündemiyle alakalı da olmak üzere haberleri aktarmaya devam edeceğiz bu hafta içerisinde açık gazitede. Ama isterseniz ilk önce günün e, diğer tarihlerini, tarihte ne olmuştu kısmını aktarmaya de, devam edelim. 15 Eylül'de 1916'da bugün savaşta ilk kez tank kullanılmış. İngiliz birlikleri 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın son yöresinde tankı kullanmışlar. Kurçun asker programında 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı olması dolayısıyla aktarmaya bu hikayeleri konuşmaya devam ediyoruz. Orada da bahsettiğimiz konulardan bir tanesi de tank kullanımı. 1975 senesinde ise Beyrut'ta Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında iç savaşın başladığı bildiriliyor, yazıyor. Bu tarihten 7 yıl sonra ise yine aynı gün yani 15 Eylül'de 1982'de İsrail'in Beyrut'u işgal ettiği haberi var. Beyrut'taki savaştan tam 7 yıl sonra İsrail Beyrut'u işgal etmiş Hristiyanlar ve Müslümanların arasında çıkan savaştan sonra. Ve ilginç bir detay daha var. Malumat furuşluk da yapalım burada. İlginç bir detay daha var günün tarihi içerisinde. 1885 senesinde e, Jumbo adlı e, Afrika kökenli filin Barnum sirkinde e, esaretini sürdürmekte olan filin tren kazasında öldüğü e, yazıyor. 1885 yılında 15, 15 Eylül tarihinde e, öldüğü yazıyor bir tren kazasında. E, i̇smi tüm dünyada büyük ile ...büyüklük kavramıyla özdeşleşmiş... ...en büyük boy kavramıyla özdeşleşmiş... ...Jumbo... ...1861'de... ...Ethiyopya'dan önce Paris'e sonra Londra'ya... ...ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilir... ...sirklerde çalıştırılması için... ...gittiği her yerde de... toplumun dikkatini çekmiş... ...olduğu da yazıyor... ...genç bir fil olarak geliyor... ...yaşlanıyor... ...önce İngiltere'ye... ...İngiltere'de... ...İngiltere'ye canlı olarak getirilen ilk Afrika fili olduğu söyleniyor... E, ardından Fransa'ya ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülüyor. Çeşitli e, törenler ve e, sirk gösterileriyle beraber bu esaretin altında Jumbo sahiplerine de iyi para kazandırmış. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sahibi e, Jumbo'yu Tom ve Tup isimli iki cüce ile birlikte kendi inşa ettiği palast araba içinde taşımış. Ve dev hayvanı e, takvim, e, takvimi şaşkınlıkta izleyen yani seyircilerden ve filin sırtına binen çocuklardan 3 yıl içerisinde yarım milyon dolar kadar para toplamış. Ve 15 Eylül 1885 senesinde de Jumbo'nun esareti bir lokomotif e, kazasıyla beraber son bulmuş. Kazada ölen makinistin ismi ise yazmıyor. Böyle bir malumat vuruşluk yapabilmek mümkün oldu bugün Jumbo sayesinde. Kullandığımız poşetlerin ya da herhangi bir konuda e, bu konuyla alakalı olarak nitelendirilebilecek Jumbo boydaki şeylerin Jumbo'dan geldiğini hatırlamak belki bir işe yarayabilir bir gün. İsterseniz e, haberlere bakmaya devam edelim. Söylediğim gibi küresel değişikliği ile alakalı etkilerin haberleri var e, ve çatışma haberleri var. Ama akşam saatlerinde gelen bir haber vardı ondan bahsetmek galiba elzem duruyor şu anda. Libya açıklarında yine bir tekne, tekne batmış, göçmen teknesi. Afrikalı e, göçmenleri taşıyan, İtalya'ya taşıyan tekne Libya açıklarında batmış ve en az 250 göçmenin olduğu tekneden sadece 26 kişinin kurtarıldığının e, bilgisi var. 224 kişinin akıbetinin bilinmediği söyleniyor. Bu haberde saat e, 5 civarlarında, sabah saatlerinde 5 civarlarında Cihan Haber Ajansı'na düşmüş durumda. Sadece 26 kişi kurtarılmış. Ve e, 224 kişinin ise akıbeti bilinmiyormuş Daha önce de geçtiğimiz hafta sonunda yine aynı benzer durumlarla karşılaştırılan e, durumlarda e, haberlerde görülebilmesi mümkün olan olaylardı Mesela e, Mısır'ın İskenderiye kentinden Avrupa'ya gitmeye çalışan e, 15 Filistinli içinde bulundukları teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti yine Teknedeki 72 kişi kurtarılmıştı bu 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Sığınmacıların Gazze'den tünelleri kullanarak Mısır'a geçmeyi başardığı ardından İtalya'ya geçmeye çalıştıkları söylenmiş İsrail'i Mısırlı askeri kaynaklar tarafından ve bu kişilerin de akıbeti bilinmiyormuş. 15 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi var ama Libya'daki durum her geçen gün daha trajik hale geliyor neredeyse her hafta sonu aynı şekilde ölen göçmenlerin haberlerinden bahsedebilmek mümkün o kadar fazla sıklaştı ki bu haberler artık haber sitelerinde gazetelerde de çok fazla görülebilmesi mümkün değil neredeyse her hafta sonra 250 kişi öldüğü için böyle durumlarla artık haber değeri taşımıyor olsa gerek diye düşünüyorum e, gazeteler ve internet siteleri bahsetmiyor e, ama açık gazetede biz aynı şekilde bunları e, haberler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz tekne haberi yine alabar olan bir tekne haberi var Pakistan'dan, Pakistan'da da bu sefer düğünden evlerine dönen kişileri taşıyan teknenin alabor olması sonucunda aralarında damadın da bulundu 17 kişinin öldüğü haberi var. Bu tip olaylar da oldukça fazlalaşmaya başladı. Ama e, Pakistan dediğimiz zaman bu rakamın yani 17 kişinin ölmesi muson yağmurları sonrasında ortaya çıkan durum karşısında belki çok daha az kalıyor. E, Keşmir'in her iki tarafında da, hem Hindistan'ı hem de ...Pakistan'ı etkileyen sellerinde 450 kişinin öldüğü haberi vardı geçtiğimiz Cuma günü. Keşmenin Hint yönetimindeki kesminde hükümetin sel krizinden çok yavaş hareket ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu... ...ve öfkenin büyüdüğü haberleri vardı geçtiğimiz Cuma günü. Aktarabilme fırsatı bulamamıştık bu haberi de. İki ülkede de ölenlerin sayısının 450'yi geçtiğinden bahsediliyor. Askerler taşa tutulmuş yardımların geç geldiği gerekçesiyle pek çok bölgeye erişim sağlanamıyormuş... Bir görgü tanığı, hükümetin sel uyarısında bulunmadığı için hiçbir şey kurtaramadım demiş BBC Türkçe'nin haberinde. Sele uykuda yakalandıklarını belirten insanlar var ve e, silahlı korumalar istemişler Hint yönetimi Keşmir'de yer yer öfkeli sel mağdurlarına saldırılarına maruz falan kurtarma ekiplerini korumak için bölgede gerginlik olduğu söyleniyordu geçtiğimiz hafta sonunda. Bu e, son yarışlarından çok e, farklı bölgelerde de gene aynı şekilde yarışları görebilmek mümkün. Mesela Avustralya'da Güney eyaletlerinin e, bulunduğu bölgede Karitinia ve e, Steinermark e, doğru telaffuz ediyorum durumaydım bölgelerinde Cumartesi gecesinden beri devam eden şiddetli yağmurların sel felaketine dönüştüğü haberi var. Bu iki kasabanın en fazla selden etkilendiği söyleniyor. E, Sel sularının ağaçları söktüğü e, bölgeler olduğu yine aynı şekilde belirtiliyor. Su seviyesinin 70 santimetreye ulaştığı evlerin bodrum katlarına ise yaklaşık 2 metre yüksekliğinde suların bastığı bilgisi var gene. 2000'den fazla itfaiye çalışanı e, bu durumu telafi etmek için çalışıyorlarmış yardım götürmek için. 51 yaşındaki çiftçi e, aynı bölgede traktörünü güvene almak için bir ağaca bağlamış. Ağacın sökülmesiyle birlikte araç, ağaçla beraber e, traktör de gitmiş. Traktörden atlayarak kurtulan yaralı çiftçi hastaneye kaldırılmış. Avustralya'da böyle de trajikomik durumlar meydana geliyor. Hırvatistan'dan gelen haberler var yine benzer. Hırvatistan'da son günlerde etkili olan yarışların sel tehlikesiyle karşı karşıya e, bırakması bölgeyi böyle bir riskin ortaya çıkarması, vatandaşları ve yetkilileri alarma geçirmiş. Yeni Şafak gazetesinden aktarabilmek mümkün bu durumu da ülkenin orta kesimlerinde Kupa e, ve Odra nehirlerinin nehirlerindeki suyun yükselmesiyle beraber e, 700 asker hasarı en aza indirmek için kum çuvallarıyla beraber set oluşturmaya başlamışlar. Kritik bölgelerin olduğundan bahsediliyor. Özellikle Sisak şehri yakınlarındaki Jajica köyü civarında yoğunlaşmış e, yağışlar bu bölgedeki Hırvat askerler de vatandaşları e, korumak için kum torbalarıyla beraber birçok yerde setler ölmeye başlamış. Gene sular altında kalan yollardan, ulaşımı kapanan e, köylerden bahsedebilmek mümkün. E, bir diğer taraftansa bu sel olaylarının içerisinde e, kuraklıklardan da bahsedebilmek mümkün. Onlardan da bahsedelim. Mesela Yeşil Irmak'ta su seviyesinin, Türkiye'ye dönelim, Yeşil Irmak'ta su seviyesinin azaldığı haberi var. Çarşamba ilçesinden denize dökülen Yeşildirmakta su seviyesinin geçen senelere göre azaldığı söyleniyor. Samsun, Tokat ve Amasya illerinden 519 kilometre uzunluğundaki Yeşildirmakta geçen senelere göre su seviyesinde azalma olduğu gözlenmiş. İhlas Haber Ajansı'nın Samsun'dan geçtiği habere göre Erol Çeker imzalı. Türkiye genelinde bu kış ayında yağışın az olması ve sıcaklık değerlerinin artması sonucunda kuraklık belirtileri baş gösterildiği söyleniyor haberde. Zaten birçok gazete ve e, televizyon izleyicisi hatta penceresini açan birçok insan bunun farkındadır. E, birçok ilde e, ırmaklar ve göletlerin kuruduğu gibi detaylar var haberin içerisinde. Çarşambada ise yeşil ırmakta su seviyesinin gözle gölünür olanı düştüğünden bahsediliyor. Çarşamba havasının en önemli su kaynaklarından biri yeşil ırmak. Aracdaki suyun azalmasıyla ırmaktaki kuraklığında e, izlerini görebilmek mümkünmüş. Türkiye'nin en önemli ırmaklarından biriymiş e, Yeşil Irmak. Yaklaşan kış mevsiminde yağacak yağmurlarla ve yapılacak ıslah çalışmalarıyla beraber su seviyesinde artış yaşanması bekleniyormuş. Yeşil su azalınca ne oluyor? Onun da e, bir örneği Samsun Kent Haber'den. Samsun Kent Haber'in internet sitesindeki haberde görülebilmesi mümkün. Samsun'da 23 iş adamının çiftçilere örnek olması için 8 yıl önce kurduğu bin, e, alt, 166, bin, özür dilerim, evet, 166 bin meyve ağacının dikili olduğu örnek çiftlikte su sıkıntısı yaşanıyormuş. Örnek çiftlikte böyle bir durum söz konusu. Samsun'da 23 iş adamının bu 8 yıl önce kurduğu e, çiftlik şimdi e, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Ahmet Kasap konuşmuş yönetim kurulu başkanı. Anadolu Ajansı muhabirine Karadeniz bölgesinde örneği pek bulunmayan bir yer olduğunu söylemiş 2006 yılında 92.500 92 adet fide getirilmiş ve dikime başlanmış her yıl yeni fideler getiriliyormuş fakat bu bölgede bulundurdukları havuzda 80 ton su depoladıklarını ancak 2014 yılında beklentilerin üzerine kurak geçmesi nedeniyle depolanan suyun ihtiyacı karşılamadığını söylemişler. Yani e, örnek olarak kurulan çiftliklerde de aynı durumdan etkilenen e, her, diğer çiftliklerdeki diğer tarım arazilerinde de etkilenen etkilenmesi mümkün olan e, vakalarla da karşılaştırma yapması mümkün durumdaymış. E, bir diğer taraftansa işte bağlantılar gidiyor. Önce Yeşil su seviyenin azalması ardından Samsun'da çiftçilerin örnek çiftlikte e, Kuraklık tehlikesini baş gör, göstermesi ardından da tarım e, ürünlerinin fiyatlarının artması bu da e, Kütahya'nın Emet ilçesinden geliyor İhlas Haber Ajansı'nın haberi kızılcık fiyatlarını yükseltmiş kuraklık e, kızılcık fiyatlarının yükselmesi ilçede yaşayan kuraklığa bağlıyormuş e, orada yaşayan ve e, üretim yapan çiftçiler ve satıcılar bunlardan bir tanesi de Kurt Köyü'nden Hüseyin Güngör geçen yıl Kızılcık rekoltesi yüksek olduğu için 2 liradan satmıştık Bu yıl bölgemizde yaz boyunca yağmur yağmaması ve kurak alanda yetişen kızılcık ağaçlarında verim düşüklüğü nedeniyle e, şu anda 3 liradan satıyorlarmış ve daha da artacağı gibi uyarılarda bulunuluyor Kütahyanın eme Kütahyalan Daha doğrusu bu e, konuyla alakalı bir diğer taraftansa kuraklıktan bahsedilen bölgelerde şimdi de sel haberleri var. Mesela yine aynı şekilde Kütahya'da dolu ve sağanak yağışın sonrasında sel ekili alanlara zarar vermiş. Kuraklığın vurduğu bölgeler ardından 45 dakika süren yağışlar sonucunda sel sularına maruz kalıyorlar ve toprak doymuyor. Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren yağmur sonucunda Emet ilçesine bağlı Subak ve köylerinde yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar görmüş. Evet. Her zaman olduğu gibi e, zarar gören tarlaların sahipleriyle görüşen kaymakamlar, yetkililer e, yaptığı açıklamalarında yaşanan üzücü olayın tek sevinci can kaybının olmamasıdır şeklinde e, demeçler vermişler. Alt köylüye ait tar tarlalarda sebze ve mısır ekili olduğu öğrenmiş. Yani bir taraftan kuraklık var, diğer taraftan aniden bastıran seller sonucunda ortaya çıkan. ...ürünlerin zarar görmesi durumu var. Hepsi Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Ve bu konularla da alakalı birçok haber görebilmek mümkün. Peki gelecekte ne olacak? Asıl sorulardan bir tanesi bu. Çünkü geçtiğimiz hafta sonunda Papa Üçüncü Dünya Savaşı başlamış olabilir... ...şeklinde imalara yol açan bir açıklama yapmıştı. Papa savaş bir delilik halidir. Din adına yürütülen savaşlar ise lanetlenmeye mahkumdur demiş ve BBC Türkçenin haberine göre geçen ay yaptığı konuşmalarda Batılı ülkelerin adaletsiz bir şiddet örgütü olarak e, tanımladığı Erakşam İslam Devleti örgütüne karşı güç kullanmasının yerinde olabileceğini ifade, et, ifade ettiğini belirtiliyor papanın ve şimdi de insanlığın ağlaması gereken e, insanlığın ağlaması gerek ve şu anda ağlama zamanı demiş Papa 1917 ve 18 yıllarında İtalya'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna savaşta Çatıştığı ve savaştan sağ çıkmayı başardığı söyleniyor Papa Francesco'nun dedesinin. Şimdi de 3. Dünya Savaşı'na başlamış olabileceğine dair çeşitli emarilerin görüldüğünü söylemiş T24'ün yorumlanmasıyla beraber. Sebebi ne olabilir diye tekrardan toparlamak gerekirse bu okuduğumuz bunca haberin üzerine... CNN Türk'ten Sercan Tezcanoğlu'nun derlemesiyle beraber en büyük sebeplerden bir tanesini görebilmek ve aktarabilmek mümkün olabilir ilk yarım saatin sonunda. Gelecekte olası savaşların en büyük sebeplerinden bir tanesinin su savaşları olduğu söyleniyor. Ve ilk olarak da Orta Doğu'da baş gösterileceği tahmin ediliyormuş. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla ortaya çıkması ve kullanılabilir suların hızla tüketilmesi gelecek su gelecek su nedeniyle çıkacak savaşların her an başlayabileceğini söylüyor hatta başlamış da olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Üniversitesi çevre bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Timothy O. kaynakların azalması nedeniyle su kavgalarının artacağı'nın vurgulamasının olduğu bir analiz var burada. Ee, ve soru da şu, T24'ten aktarmak gerekirse. Peki geleceğin su savaşları hangi bölgelerde, hangi ülkeler arasında gerçekleşmesi bekleniyor? Türkiye su savaşlarında e, yer alacak mı? Şimdi kısa bir ara verdikten sonra da bu e, analizin üzerinden de zaten e, önümüzdeki yıllarda olabilecek savaşları ve ardından da şu an devam etmekte olan çatışma hallerinden bahsedilmek, e, bahsetmeye devam edelim. Açık Gazete Dostumuz abimiz Hrant Dink'in e, 60. yaş günü bugün bu vesileyle Nar grubundan Ay Nare Nare adlı parçayı da çaldık. E, dünyadaki betliklere girmeden önce ona da bir buradan bir günaydın deme fırsatı bulabildik. E, günaydın Hrant Dink diyelim aynı zamanda iyi ki doğdun. Aynı zamanda e, Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de 6. kez verilecek olan Uluslararası Hrant Dink ödül töreni de e, bugün gerçekleşecek. www.hrantdink.org ve hrantdinkodulu.org e, adreslerinden saat 20'den itibaren Türkçe ve İngilizce altyalı, altyazılı olarak e, canlı olarak izlenebilecekmiş ödül töreni sunuculuğu Olgun Şimşek tarafından yapılacakmış. Ara Dinkşiyan ve Ari Hegel sahne alacakmış. 2014 yılı ödül töreninin e, sahipliğine açık, açıklanacağı gecede e, böyle bir sunum gerçekleşecekmiş. Ödül her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve daha adil bir dünya için çalışan ve bu idealleri uğrunda bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, Bunları yaparken insanlara mücadele etme yolunda ilham ve umut veren biri Türkiye'den bir yurt dışından olmak üzere iki kişi kurum veya gruplara veriliyor. Bu ödülle e, Hrant Dink Vakfı bu yönde çaba gösterenlere sesinin duyulduğu, yaptıklarının görüldüğü ve yalnız olma, olmadıklarını hatırlatmak için onlara manen destek olmak ve tüm insani idealleri uğrunda mücadeleyi teşvik etmek istiyor. Bugün akşam saatlerinde saat 20'de. Ee, izleyebilmek mümkün canlı izleyebilmek mümkün ee, ödül töreninde bizde yarın ödül töreninde kimlerin ödül aldığını aktarabilme fırsatı buluruz evet su savaşları diyorduk ee, su savaşları nerede olacak ve kiminle e, kim kiminle savaşacak ee, sorularına sorulduğu bir analiz yazısı mevcut burada Amerika Birleşik Devletleri'nden Massachusetts Üniversitesi'nden çevre bölümü öğretim üyesi Timothy O. Randir'in analizi bu CNN Türk'ten Sercan Tezcanoğlu'nun derlemesiyle aktarılmış bu. Dünya nüfusunun %60'ının fazlasıyla fazlasına sahip olan Asya kıtası bu kullanabilir suyun %36'sına sahip olduğu söyleniyor. Öte yandan dünya nüfusunun %6'sına karşılık gelen Güney Amerika kıtasının kullanılabilir suyunun %26'sı bulunuyormuş. Sadece Amazon Nehri'nde ise tüm dünya üzerindeki kullanılabilir suyun 15'inin ...oluşturulduğu bilgisi var. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün... ...tahminlerine göre 2025 yılında... ...dünya nüfusu %26'sı... ...su sıkıntısı çekecekmiş. Rantir'e göre tarihsel olarak bakıldığında... ...Orta Doğu ve Amerika'nın... ...bazı bölgelerinde... ...böyle uyuşmazsızlıklar bekleniyormuş. Su kaynaklarının farklı ülkeler tarafından... ...paylaşıldığı bölgelerde de... ...su sorunları bekleniyormuş. Randir bunlara Nil Nehri... ...ve Amerika ile Kanada... ...arasındaki bölgeye örnek gösteriyor... Çözümü ise havza yönetimine önem verilmesi ve sudaki kirlenmenin önüne geçilmesi. Olası su savaşlarının e, taraflarıyla ilgili çok sayıda öngörüler bulunuyor. Bunlara rağmen en dikkat çekicisi dünya nüfusunun %5'inin barındırmasına rağmen dünya su kaynaklarının sadece %1'ine sahip olan Orta Doğu. Yakın dönemde ve günümüzde petrol gibi fosil yakıt o, enerji kaynaklarının ekseninde çatışmaların yaşandığı Orta Doğu, Böyle giderse bir su savaşı içinde kalacakmış. UNESCO'ya göre Orta kaynaklar su kaynakları için çıkabilecek olan çatışmalar şöyle e, diye nitelendirilmiş. Fırat ve Dicle için Türkiye, Suriye ve Irak arasında çatışma olasılığı görülüyormuş. Bunlardan ilki. Şeria Nehri üzerinde ise Ürdün, İsrail, Lübnan ve Filistin arasında anlaşmazlıklar var ve çatışma olasılığı bulunuyormuş. Afrika'da Nil Nehri'nin Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında bir su savaşına neden olması hiç de uzak bir ihtimal değilmiş. Bu olasılıkların hali hazırdaki emarelerini görebilmekte zaten mümkün. Orta Asya'da ise Aral Göre etrafında Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir hesaplaşma olasılığı varmış. Güney Asya'da da Vular Barajı ile Hindistan ve Pakistan gerilimi var. Zaten bu sağlanan ülkelerin birçoğu arasında gerilimler hali hazırda var. Faraka barajı içinde Hindistan ile Bangladeş arasında gerilim yaşanıyormuş. Mahkali ırmağı örnek gösteriliyor. Nepal ve Hindistan arasında çatışmaya potansiyeli bulunan bir su kaynağı olarak. Güneydoğu Asya'da Mekong ırmağını denetleyecek barajlar yapmaya kalkışan Kamboçya, Çin, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam karşı karşıya gelme olasılığı aynı şekilde varmış. Güney Afrika'da Botswana, Nambi'ye birçok kez su için çatışma eşiğine geldi. E, Libya'da tükettiği fosil, e, Libya'nın tükettiği sular Cezayir'e geliyormuş Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki Colorado ırmağının suyunun paylaşımı sorunu da bir dinamit gibi ortada duruyor deniliyor analizin içerisinde. Diğer bölgeleri de saymak gerekirse Uruguay, Arjantin, Brezilya ve Paraguay'ı kapsayan La Plata'da Güney Amerika'nın çatışma olasılıkları içinde yer alan Bölgesi olarak gösterilmiş tarih boyunca su ile ilgili sebeplerle yaşanmış kimi anlaşmazsızlıklar çatışmalar ve bölgesel ayaklanmalarında olduğu yine analiz içerisinde söyleniyor. Türkiye'ye gelecek olursak ve ülke komşularına aynı şekilde gelecek olursak 1990 yılında Atatürk barajının yapımı için bir süre Fırat'ın sularının akışı engellendi. Suriye, Irak ve Türkiye Suriye ve Irak Türkiye'ye protesto etti ve barajın Türkiye için bir savaş silahı olduğunu savunmuşlar. Yine 90'lı yıllarda Turgut Özal PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Suriye'yi uyarmış ve suyu kısıtlamakla tehdit etmiş. Sadece 2004 yılı içinde olan olaylar bile endişe verici deniliyor. Sadece 2014 yılında suyla alakalı çıkan çalışmaların örnekleri ise şunlar. Meksika'da su kaynakları üzerinde Kontrolle ilgili bir meseleden dolayı yerel halkla polis arasında çatışmalar çıkmış. Yüzden fazla polis yaralanmış olduğu belirtiliyor. Yine 2014'te Suriye hükümeti muhalif güçlerin Halep'te su istasyonunu bombaladığını ve su krizine neden olduğunu iddia etmiş olduğu yine hatırlatılan bilgilerin arasında. Kırım'ın Rusya'ya katıldığı açıklamasının ardından Ukrayna'nın Kırım'a giden su kaynaklarını kestiği iddia edilmişti. Nijerya'da çiftçiler sürü sahipleri su kaynakları yüzünden karşı karşıya gelmiş Nijerya hükümeti çatışmayı ancak askeri bir operasyonla engelleyebilmiş Gürcistan Rusya'nın sınırındaki su ünitelerine sürekli olarak sabotaj yaptığını iddia etmiş bu haberler içerisinde bunları görebilmek mümkün ve aynı şekilde dünyada, dünya üzerinde şimdi devam etmekte olan çatışmalarda da aynı şekilde bu hali görebilmek mümkün IŞİD'den bahsediliyor Neredeyse bütün gazetelerin manşetlerinde, ilk sayfalarında ve internet sitelerinde işinin yeni icraatlarıyla alakalı durumlardan bahsedebilmek mümkün. Vice adlı belgeselde de aynı şekilde Türkiye'de e, tehdit eden işinin doğrudan tehdit eden işinin medya sorumlusunun e, eğer su kısıtlamasına giderse Türkiye'nin barıcı gelip İstanbul'dan kendilerini açacağı tehditini de hatırlamakta fayda var. Bu sorunun aslında e, hangi dallar uzandığıyla alakalı olarak. Düşünülmek istendiğinde ama bir diğer taraftan da e, sekter şiddette devam ediyor. IŞİD'in bu kez bir İngiliz rehinenin başını kestiği söyleniyor. IŞİD'in Amerika Birleşik Devletleri gazeteci Stephen Sotloff'un başını keserek öldürdüğü videoda görüntülenen David Hines'in aynı şekilde başını kesilerek öldürdüğünü gösteren bir video paylaşıldı hafta sonu. Yetkililer videonun gerçek olup olmadığını inceliyor ama video gerçek gibi duruyor. Daha önce baş kesme videolarındaki militan ile aynı kişi olduğu tahmin edilen İngiliz aksanlı, yüzü maskeli kişi bu seferki videosunun gerekçesinin İngiltere hükümetinin işe de karşı hava saldırılarına destek verme kararı alması olduğunu söylemiş. İngiltere Başkanı David Cameron'a seslenen militan, "Cameron, bu İngiliz vatandaşı senin Kürt peşmergiyi silahlandırma kararının bedelini ödüyor." diye konuşmuş. Militen ayrıca bir diğer İngiliz vatandaşı reyninin batının işi de karşı eylemleri durmazsa sırada olduğunu söylemiş. Olduğu belirtiliyor haber içerisinde. BBC Türkçe'den aktarıyorum bunu da. İngiltere Başbakanı Cameron'da David Haynes'ın öldürülmesini tam anlamıyla şeytani bir eylem olarak nitelendirmiş. Haynes'ın katillerinin bulunması için gereken her şeyin yapılacağı sözünü vermiş. 44 yaşındaki David Haynes 2013 yılında İnsanı yardım görevlisi olarak gittiği Suriye'de reyni alınmıştı. Bir insanı yardım görevlisi kendisi. David Haynes'in kardeşim Mike Haynes dışişleri bakanlığı aracılığıyla yayınladığı yazılı açıklamada kardeşim David iki çocuk babası sevgi dolu bir insandı demiş. Ve o her zaman zor durumda olanlara yardım etmek isterdi. Bu nedenle insanı yardım görevlerinde hep aktif roller oynadı ifadelerini kullanmış. Dışişleri Bakanlığı videonun gerçek olup olmadığının incelendiğini de söylemiş. Ee, Dizleri üzerinde duran kişinin adım David Kevthorn e, Haynes ölümünden sadece ve sadece aldığı kararlar nedeniyle David Cameron sorumludur dediği aktarılıyor. Hynes'in olduğu sana kişinin konuşmasında aynı senden önceki Tony Blair gibi sen de İslam Devleti'ne karşı koalisyon içine girdin. Ancak... Bu bencil kararın bedelini benim gibi İngiliz vatandaşı ödüyor diyerek devam etmiş konuşmasına. İşit örgütünün Suriye ve Irak'ta geniş alanları kontrolünün altında tuttuğu belirtiliyor BBC Türkçe haberinde de Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisi CIA'in örgütün militan sayısının 30 bin civarında olabileceği ifade edilmiş. İngiliz hükümeti işi de karşı Irak'ta savaşan Kürt güçlere de ağır silah ve cephaneye yardım yapması karar vermiş olduğu da belirtiliyor. Obama'dan da bir mesaj varmış. David Haynes'in öldürüldüğü video için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'da bir açıklama yapmış. Demiş ki Obama kalbimiz ve düşüncelerimiz David Haynes'in ailesi ve İngiltere halkıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dostuma müttefikinin acısının paylaştığını söylüyoruz demiş ve e, bir de koalisyon oluşmaya başladı. işi de karşı eee koalisyona katılan ülkelerin sayısının 40'a ulaştığı söyleniyor. Son olarak Avustralya'nın da öğle akşam e, İslam Devleti'ne karşı yürütülecek olan mücadeleyi destek vereceğini açıklayıp ortak bildiriyi imzalamasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği koalisyona katılan ülkelerin sayısının 40'a yaklaştığı belirtilmişini BBC Türkçe'nin haberinde Koalisyona destek verenlerden onu Arap ülkesi Türkiye ise geçen hafta koalisyon bildirisini imzalamama kararı almıştı. E, Tony Abbott, Avustralya başkanı, başbakanı Tony Abbott, Orta Doğu'ya 600 asker göndereceklerini açıklamış ve Avustralya askerlerinin gideceği ilk ülkenin de Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söylemiş. Abbott, destek talebinin Amerika Birleşik Devletlerinden geldiğini ve hükümet olarak talebi olumlu yanıt verme kararını aldıklarını söylemiş, koalisyona 8 adet e, süper Hornet savaş uçağıyla destek verecekmiş aynı zamanda Avustralya ve e Ebatın koalisyona katılma sürecini açıklarken bu sadece Amerika Birleşik Devletleri-Avustralya ortaklığıyla yürütülecek bir operasyon değil çok daha geniş bir katılım söz konusu demiş olduğu belirtiliyor ve koalisyonu destek arayışları da aynı şekilde sürüyormuş bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan bir toplantıda görüşülecekmiş son durum, yol haritası. Cumartesi akşamı Paris'e gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry 4 gün boyunca Orta Doğu'daki ülkeleri gezerek koalisyonu destek aramıştı. Bu hatırlatma var. Ve Kerry'nin Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş olduğu ve Türkiye'nin koalisyonu askeri değil insani yardım açısından destek vereceğini söylemiş olduğu belirtiliyor haberin içerisinde. İran güvenliği konferansı düzenlenecekmiş Paris'te. Ne sonuçlar çıkacak bilmiyoruz ama 20'den fazla ülkenin temsilcileri katılacağını biliyoruz. Ancak bir ülke yarınki toplantılara davet edilmediği için memnun, memnuniyetsizliğini dile getirmiş durumdaymış bu ülkede İran. Tahran'dan yapılan açıklamada İran IŞİD'e karşı e, tüm dünyanın birleştiği gerçek bir mücadele görmek istiyor demiş ve e, seçici yaklaşımlar sonucunda e, uzlaşmanın zorlaşabileceği belirtilmiş. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry de İran'ın Suriyedeki Esad rejimiyle bağları nedeniyle oluşacak koalisyon dahil edilmesinin sorunlu olacağını ifade etmiş olduğu da hatırlatıyor haber içerisinde. <gülüyor> Özür dilerim. Türkiye'den de bu koalisyon ve bu olası çatışma haliyle alakalı çeşitli açıklamalar var. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama. bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Bakanı, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Türkiye ziyaretine yaptığını hatırlatması üzerine Erdoğan da resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Katar öncesinde cevabını vermiş gazeteciye. şöyle demiş Erdoğan. Bizim bu konudaki yaklaşımımız bölgedeki her türlü terör hareketlerine karşı Türkiye'nin hassasiyetini kendileriyle e, paylaştık demiş. Bu konuda zaten ülkemizde de malum belli terör örgütleriyle bir mücadelemiz var. Ama bölgede birçok terör örgütünün farkındayız. Bunlara karşı özellikle Türkiye olarak hassasiyetimiz devam ediyor demiş. Gerek yabancı savaşçılar konusunda olsun gerekse ülkemizdeki terör örgütü mensupları ile ilgili çalışmalarda olsun bütün bunlar hassasiyetimizi bundan sonra da devam ettireceğiz demiş demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti öncesinde e, ikili düzeyde yurt dışında yapacağı üçüncü ziyaretinin hemen öncesinde konuşmuş. Daha önce Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından Azerbaycan'a e, geçtiğimiz günde Katar'a e, ziyaretini gerçekleştirdi. Üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi Erdoğan. Katar'la bölgesel meselelere bakışımız büyük ölçüde örtüşüyormuş Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre. Ee, bu şekilde yapılan bir açıklama var daha doğrusu. Ee, ikili ilişkilerimize gelince ikili ilişkilerde de e, Türkiye Katar arasında gerçekten son yıllarda çok ciddi olumlu gelişmeler var ve bunlar da artıyor demiş Başbakan Erdoğan'da. Dünyanın dört bir tarafında çatışma halleri var. Sadece Irak ve Suriye'de değil e, aynı zamanda Nijerya, Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de bu çatışma halini görebilmek mümkün. Mesela Nijerya'da 80 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü açıklandı geçtiğimiz hafta sonunda. Nijerya'nın Konduga eyaletinde Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda 80 Boko Haram üyesi öldürülmüş ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ordu yetkilisi tarafından yapılmış, yapılmış bu açıklama. Eyaletin başkenti Mayduragi 35 kilometre uzaklığındaki Konduga'ya saldırmayı planlandı planladığı öğrenilmesi üzerine askerlerin alarma geçtiğini söylemiş komutan ve 80 kadar Bokara mensubunu öldürdüklerini açıklamış çıkan çatışmalar sonucunda da. ve e, Afganistan'da da güvenlik güçlerinin Taliban örgütüne düzenlediği operasyonda 37 militanı öldürdüğü haberi var yine Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmış bu haberde geçtiğimiz pazar günü yani dün son 24 saatte e, Çeşitli vilayetlerdeki operasyonlarda 37 militanın öldürüldüğü, 19 militanın da yaralandığı e, açıklaması var. Taliban'da ise, özür dilerim Afganistan'da ise durum böyle. Ve e, geçtiğimiz, saldır, geçtiğimiz günlerdeki saldırılarda da 13 polisin öldüğü, 6 polisinin de yaralandığı söyleniyor. E, ve sadece bölgeler arasındaki, ulus sınırları arasında da kalmıyor bu çatışmalar. Mesela Afganistan'ın durumu aynı zamanda Pakistan'ı da ilgilendiriyor. Çözümlerse e, aslında çok da yabancı olmadık bildik yöntemlerle alınmaya bulunmaya çalışılıyor. Mesela pakistan Afganistan sınırını terör grupları ve kaçakçıların geçişini önlemek için 480 kilometrelik bir hendek kazmaya başlamış. Pajvok e, Haber Ajansı'nın haberine göre Pakistan sınır koruma komutanı Albay Fahim Babar, e, Pakistan ordusunun girişimiyle Belhustan'daki güvenliği sağlamak için. 480 kilometrelik bölümüne hendek kazılmaya sınırın hendek kazılmaya başlandığını söylemiş şu ana kadar da 235 kilometresini tamamlamış bu hendeğin Pakistan yönetimi bu hendekler ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir deniliyor yapılan bütün açıklamalarda olduğu gibi milisleri ve diğer yasadışı örgütlerin girişini engelleyecek birçok sorundan kurtulacağız demiş böyle bir temenni varmış Afganistan'ın güvenliği için atılan ilk adım olduğu söyleniyor. Ee, bu durumu yani bakacağımız olduğu gibi ilk başta başladığımız suyla alakalı çatışma riskinin ortaya çıkacağı gelecekteki durumlar aynı şekilde ilk emarelerini göstermeye başlamış gibi hem Suriye'de hem Irak'ta Nijerya'da aynı zamanda Libya'da da devam eden çatışmalar var. Bir diğer taraftan işte e, Afganistan ve Pakistan'da da yine e, çatışma hallerini görebilmek mümkün ve Türkiye'nin de dört bir tarafında e, iş cinayetleri var. İçeride yapılan bir çalışma halini andıran e, facialarla karşılaşabilmek mümkün. E, bunlardan, Bu detaylardan da bahsedebileceğiz. E, yine bir inşaat faciası bir günde beş kişinin beş işçinin öldüğüne dair haberler var. İstanbul'daki e, bu Mecidiyeköy'deki Torun Center rezidansında asansör faciasının ardından medyanın dikkati daha keskinleşmiş gibi duruyor iş kazalarında, işine iş aitlerinde ölen işçilerin haberlerine karşılık bunları da aktarmaya devam edeceğiz. Ama ilk önce Ali Bilge ile konuşacağız. Ali Bilge ile de hem Türkiye'nin hem de dünyanın gidişatı üzerine birkaç söz etme fırsatı bulabileceğiz. Açık gazet. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey merhaba. Merhaba Can. Günaydın. Günaydın merhaba. Ömer Bey. E, ulaştı mı? Muhtemelen. Yani sabah saatlerinde okay. bir bağlantı kuramadık kendisiyle ama e, bu saatlerde uh -huh. inmiş olması lazım New York'ta kendisi. E, Küresel iklim değişikliği ile alakalı olarak Bankim'unun yaptığı çağrıya e, ilk. Cevap verenlerden bir tanesi oldu Türkiye'de ama yetkili isimlerden kim gideceğine dair herhangi bir bilgi yok benim elimde. İnternet sitelerinde de yok. Birçok lider gidiyor dünyanın dört bir tarafından ama Türkiye'den kimin gideceği henüz belli değil ya da ben yakalayamadım. Bakalım göreceğiz ama Ömer Madre orada şu anda. O da görüşmeleri değil eylemlere katılacak gibi duruyor. Ya yayında yapacak ama değil mi? E, zaman zaman yayınlarda yapılacak evet. Sağ Evet evet gelsin diyelim. Çok önemli bir toplantı çünkü. Evet. E, dikkatleri e, orada odaklanmamız gelişirken e, başka yerlere yoğunlaşıyoruz. Evet. E, Türkiye'nin gündemi nedeniyle. E, Dün şey konuşuyor. E, bu haftayı e, yine yoğun bir e, başlık demetiyle girdik. Evet. O kadar e, can alıcı sorunlar var ki. Hangisine değineceğinizi şaşırıyorsunuz. Hatta bazılarını tekraren üstünde durmak gereği duyuyorsunuz. Öyle bir dönem değişiyoruz ki Türkiye'nin batı dünyasına dünya ile olan ilişkileri, bölgesel ilişkileri problemli. Özellikle Güney Kıtasındaki işit terör ilgili olarak ve Suriye, Irak problemleriyle ilgili olarak Türkiye'nin dünya ile başı belada son yıllarda bölgede izlediği politika önemli ölçüde Türkiye'nin ilişkileri tamim olmasına yol açıyor ve hatta New York Times, Washington Journal gibi gazetelerin son yayınları adeta Özellikle İŞİD'de olan e, ilişkileri e, altını özellikle çiziyorlar ve İŞİD'le ticari ilişkiler meselesi gibi gündeme geldi değil mi? Evet. E, aynı zamanda İŞİD'de olan ilişkiler. Biz de bunları zaman zaman çok ihtiyacımız gündeme getiriyoruz. Ve AKP iktidarının son yıllarının en önemli <gülüyor> hususlarından bir tanesi, bu işit konusu bunu e, biraz değinelim. Biraz da biraz da baktığımız gerçekten e, bu hakimler ve savcılar e, yüksek kurulu. 12 Ekim tarihinde e, bu kurumun e, 10 üyesini 15'ine yakın e, hakim ve savucu belirleyecek bir seçime gidiyor. Biliyorsun bu e, yüksek yargı kurumları, Anayasa Hakimesi, Danıştay, yargı hakimler ve sağcılar yüksek kurulu gibi organlar e, hukuk devletinin, Türkiye'nin olmazsa olmaz kurumları, Türkiye'de yargı e, geçmişten bu yana sorumlu bir alan olmasına karşı son dönemde, özellikle e, 17-25 aralık sorumluluklarından bu uzanan süreçte e, üzerinde en fazla iktidarın, Erdoğan zaman e, AK Parti iktidarının oynadığı, değil bir alan haline geldi. Zaten biraz hafıza tarz edeyim. 2010 referandumuna gidilen yolda en önemli yine tıkanma noktalarından biri hakimler ve sabza yüksek kuruluydu. Evet. O zaman bu kurul özellikle işte Ergenekon ve darbeler gibi hususlarda soruşturma yapılmasında çok ciddi. uzantısı e, olarak e, hareket eden bir yargı sistemimiz bizim. E, Nerefet geçmişten bu yana e, kadim bir durum de, eski bir sorun olarak hep var idi. Ve e, bu hakimler ve satılar üzerinde yakından takip edemeyenler için şu soruyu sorabilirim ben o zaman size ee, yani şu anda yapılması istenen daha doğrusu yapılacağı iddia edilen bu politika Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikasıyla beraber HSYK'nın kurum yapısı referandum öncesine mi dönecek yoksa referandum öncesinden de farklı bir yola doğru mu evrilmeye başlayacak bana kalırsa yani referandum öncesinden direkt geri bir yapıya ulaşabiliyor çünkü evet. biliyorsunuz bütün bu yargı kurumlarını ile kavgadı. Nereden itibaren kavgadı? En temel şey 17 ve 24 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından itibaren. Çünkü evet. burada iktidar e, partisinin bakanlarına, başbakana, oğluna, ailesine, çevresine harika bir suçist yapıldı. Ve normal bir ülkede bu e, soruşturmaların e, bugün mahkemelerde görüşüyor olması ve bu nedenle başbakanın, ilgili bakanların ve hükümetin hatta ispat gereken bir pozisyon aydınlığa kavuşulmadı bu. bunun üzerine yargıda bütün bu yapılanları ortadan kaldıran 2010'da e randumuyla ortaya çıkan e, süreçleri darma darmadağ eden ve yanlış yaptık dedi başbakan ve biz bunu değiştireceğiz dedi yargıda bir çete var dedi bu çeteyi temizleyeceğiz ve kuvvetler ayrılıyor bizi engelliyor dedi Niçin bakarsan bütün bu sonuçlar dedik süreçte kuvvetler ayrı bir gibi bir demokrasinin olmazsa olmaz hususlarından ki Türkiye demokrasisi yani son, son, son ileri bir demokrasi değil belli bir demokrasiye doğru gidiş için hamleler atmaya adım atmaya başlamış 2000'li yılların başlarında itibaren Avrupa Birliği ve bu tip ile birlikte ve yeni bir anayasa demokratik ve e, Türkiye'nin temel e, sorunlarına ışık e, tutan aydınlatan bir soru çözen bir ana beklentisi yerine 2000'ü retardım gerisini hatta onun öncesini gerisini bir hukuk e, düşmanı yargı kurumları düşmanı ve bunları tamamen e, herhangi bir devlet dairesi gibi e, yürütmenin e, emrinde e, uzantısı bir yapılandırmaya doğru adım yaratıldı. Ne oldu? 17 25 ayından sonra ilk iş kolluğun, e, yani kolluk dediğimiz polis ve jandarmanın e, idareye bağlı olarak çalışmasını öngören bir yönetimlik değişikliği e, yapıldı ve bu değişiklik danıştaydan döndü. Ardından ne yapıldı? Yine Türkiye'nin bütün hasim ve savcıların atamasını yapan, onların özlük işlerini hükümet bağlı olmaksızın düzenleyen e, kurul olan HSYK e, üzerine yeni bir kanun çıkarıldı evet. ve bu kanunda bakanın yani yürütmenin yetkileri HSYK'nın yetkileri e, bir bakana devredildi ve bu e, yapı yani HSYK'nın içeriğinin değiş, e, e, yapısının değiştirilmesi tamamen yürütmeye bağlı hale getirilmesi operasyonu şey Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Evet. Anayasa Mahkemesi bu yapıyı iptal etti büyük bir bu kanunu HSEH kanununu değiştiren kanunu iptal etti büyük hükümlerini, şey, yönünün hükümlerini iptal etti. Ama bu arada iktidar biliyorsun Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru işletinmez. Ve bu süre içerisinde olabildiğince müdahale etti e, iktidar ve e, HTHK içerisindeki bazı değiştirebileceği e, yapabileceği düzenlemeleri kendi adamlarını getirdi. Ve bu arada e, sürekli yargı kurumları Anayasa Mahkemesi, HTHK başta olmak üzere haşhaşi paralel çete paralel yapı ben bunları saygı duymuyorum. Ondan sonra biz bunları değiştireceğiz ve biz e, hem bu söylenme Türkiye'de e, bu arada önemli bir e, tasarrufta bunun iktidar bu yolsuzluk ve düşme soruşturmalarının e, başlatan adli ve kuruluk kuşları darmadan etti. Ve bunları bir düşman yarattı. Dedi ki bunlar paralel yapıdır e, ve bunlar e, çetedirler yani dediği Etirah Gülen cemaatine mensup ya da sempatizan ya da onun izleyicisi olarak nitelendirdiği bir e, hukuki ve kolluk polis gücünü e, üzerine gitti ve tüm bürokrasinin üzerinde e, bu tasarrufu uygulamaya başladı ve Türkiye yani 17-25 Aylıktan itibaren büyük bir hukuksuzluk e, koridoru içerisinde yaşıyor ve Temel şeyde kurumlarda özellikle Anayasa Mahkemesi'yle başı da Erdoğan'ın bir Parti iktidarının HSEK'yı da Çünkü burayı nüfuz etmiş olarak kendini görmüyorlar. Nüfuz etmedikleri her şey, denetimleri altına alamadıkları her şeyde paralel devlet ve çete darbe bu kurumlara. Yani 2010 öncesi ile ilgili olan davalar ardından e, düştü ve burada da yanlış yapmışız. Bize yanlış yaptıran bir paralel hukuk ve polis çeteleri var bunlar da cemaate bağlı diye bir e, kendine e, hukuksuzluk ortamı e, çizmek için bir e, düşman e, yarattı e, ve bugüne kadar girindi. Bu seçimler e, gerçekten o kadar e, insanı e, rencide ciddi bir şekilde Ceren'e diyor ki iktidar burada bütün kozlarını kullanıyor. Bakın ne yapıyor? Hakim ve bin küsür sahnesinin sicil asfını getiriyor. Tabi rüşvet veriyor. Diyor ki ben senin sicilini temizleyeceğim ki bunlar eğer sicileri bozuksa ee, o karnelerine göre hakim ve yapma hakları bile yok. E, yani onlar bir daha bir e, böyle bir sicil affını gerektirecek bir e, karar ya da e, duruş tergilerlerse belki hakim ve olmaktan uzaklaşılacak. Buna gerekçeler olarak ne gösteriliyor size... peki? Bu sicil affına gerekçe olarak. Hiçbir gerekçe yok. Hı. Hiçbir gerekçe yok. Sonunda yani sadece bunlara af getirdiğinden insanlardan oy istiyor. Çünkü yargıda onun ikinde listeler girecek. Hükümetin kontrol ettiği e, grubun Geçilecek e, ki küçük önemli 22 üyesi var hakimlerde savcılar yüksek kurumda olmuye e, bu e, hakim ve savcılar tarafından seçilecek ediliniyor. Dolayısıyla aslında 22 üyenin üyeni dördünü cuma başkanı seçiyor. Birini biri zaten olmayacak bir yani adalet bakın biri adalet bakanı Müsteşarı. biri de akademi, adalet akademisinden geliyor. Yani baktığında yedi kişi hükümetin ve Erdoğan'ı kontrolündü. Çünkü akademinin de bir üyesini son kanunda değiştirdiler ve akademi de hükümetin kontrolü altına alan bir düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi olmaz iptal etmedi. Diğer üç idari yargıdan gibi aslında başlangıçta on üç 22'lik bir durumla hükümet şeye başlıyor ama orada tamamen rahat hareket etmesi için bu 10 üyenin çoğunluğunu ele geçirmesi gerekiyor ve bunun içinde bu 15.000 kişilik kitleye silah getiriyor? Maaşlarına seyyaren zam yaptı. 1150 lira. Ve son bir de var. Hati mesafiden maskerlik yapacakları. Bunlarla ilgili bu seçimlerden sonra bunların hayata geçeceği gibi yani yeni ortaya koyuyor. Yani Gerçekten aşağılayıcı bir durum bu hakimle ilgili hukuk kurumunun ve hükümet bunu Erdoğan ve AK Parti iktidarı yargı üzerinde tahmini gerçekleştirmek için bu e, müşreklerin bu e, ömerileri e, seçim öncesi ortaya koymuş durumda. Evet Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı e, Christop Ragnard da konuşmuş. Demiş ki bu HSYK olmadan bağımsız yargının olmayacağını söylemiş aynı zamanda. E, bu maaş zammıyla açıkla, alakalı bir açıklama da yapmış. Hükümetin dileği gerçekten yargıçların maaşlarına zam getirmek çok basit bir çözümü var. Bu zammın... Hemen gerçekleşmesi ve seçim takvimine denk getirilmemesi. Aynı şeyi sicil lafı içinde söyleyebiliriz demiş. Yani bunu seçim takvime getirmeden daha önce yapmak istiyorsanız, gerçekten istiyorsanız böyle bir şeyi yapabilirsiniz demiş. Ama durum galiba ya öyle değil Türkiye'de şu anda. Onların özlük haklarını düzenlemek istiyorsan hemen yaparsın. Evet. Bu seçimleri önünde getirmezsin. Bunların hepsi, yani işte mesela diyor ki Davutoğlu'nun geçenlerde... yani Bunları çok açık veyan ediyor. Yani biz ne bağlı? Biz %50'i oy aldık. Yargı da bize bağlanmalıdır kardeşim. Elimizi konumuzu bağlıyor. Kuvvetler ayrılığı dedi başbakan. Bu e, da diyor ki hiçbir başbakan yargılığına çıkmayacak. Şimdi yani demokrasilerde yargı e, iktidarlar e, hem siyasi yönetime tabidir hem yargı yönetilime tabidir. Bu iktidar ve Erdoğan'ın kurguladığı düzen, buna, otoriter ve faşizme doğru giden düzen diyor. Çünkü her çıkan yasa, e, faşist bir devlete, otoriter bir devlete e, adım attırıyor. Bakın torba yasa çıktı. Ki on, torba yasanın içerisinde diyor ki, tarih edilen memur, iki süreyle neden tarih edildiği hakkında hakkını arayamaz diyor. Hmm. Bu hangi hukuk devletinde vardı? Ama internet torba hesabı çıkan internet tamamen ki biliyorsun 17-25 Aralık'tan sonra iki, iki ana saldırı oldu. Saldırılardan biri sosyal medya geziyle de birlikte ve e, internetle ilgili denetim altına bilmesi gibi bir de en sevk Sonra ardından mit geldi. Mit şu anda nerede? Anayasa baktığımızda. E, şimdi bütün bunlar Hukuka, hukukun varlığını reddeden siyasi ve yargı denetimini istemeyen bir düzeni oluşturmak. Bunun temel temel nedenleri 2010'da demokrasinin ve hukuk devletini bir piyasa yukarı çeken bir referandumun dan bu noktaya gelinmesinin nedenini anlamak 17 ve 25 Aralık'a bakmayı gerekiyor. Çünkü 17 ve 25 Aralık'a aslında normal bir şekilde e, sonuçlandırılsa e, kolluğun soruşturmasına imkan verilse ardından adli soruşturma ve yargılama gerçekleşse, bunun e, sorumluları, siyasi sorumluları, idari sorumluları bugün muhtemelen e, ceza almış, siyasetten uzaklanmış ve yani yüce divanlarda yargılanan yargılanacak pozisyona gelmiş durumda. Bütün soruşturma etkilerini iktidara bağlıyorsun, başbakana bağlıyorsun, e, otoriferin en tepesine bağlıyorsun. Herhangi bir meselesi başladı biliyorsun. Bütün soruşturmaları, yani e, bürokrasi üzerindeki soruşturmaları e, geliyorsun, e, yürütmedin, e, tasarrufuna bağlıyorsun. Bu tür düzenlemeler ancak ototikler ve faşist uygulamalarda karşınıza çıkar. Nereye? Sen çıkarttın değil mi? 20'ye yakın yayın yasağı var. Evet. 20'ye 20 yakın yayın yasağı ile genel seçim yaptık. Bir Cumhurbaşkanlığı seçim. Şimdi bir otoriter ve faşist uygulamalar ile bir genel seçime doğru gidiyoruz. 2015'te genel seçim var. Şimdi yeni Türkiye yönetimsiz hukuksuz. Bak ee, Çiğdem'in haberini okudum. E, Röportör, e, Başbakanlar Danışmanlık Kadrosu muhalif raportör denetici, yani e, hükümetin istemediği eylemleri yapan bürokratlar için alıştırılan bir müşahideler kıza kadrosu denilen, onları e, görevlerinden uzaklaştırmak için e, soğutma odası tabir ettiğimiz etkinliklerini azaltan bir pozisyon yaratıldı yaratılmış. Ve Mürcik'e dönemde bir fünet eden Erdoğan Anayasa Markesi'ne saygı değinmiyorum. Onlar aşağı, aşağı Şimdi bu ülkede hükümetin istemediği denetimi soruşturmayı yargısız diyor. Araçlarını işleten hükümetler üzerine, siyaset üzerine, Erdoğan üzerine ee, onların istemedikleri ama gerek Gerekli bu ıı, yapan tüm yapı ortadan kaldırılacak. Çünkü %50 üzeri olduğu açık. ArtımemberName kapsamında bir yüksek var. Biz at koşuyoruz ama Eltah Mahkemesi'nde biz istediğimizi yaptınız. Ama Eltah Mahkemesi'nde zaten ciddi bir kısıtlamadı. Yeni Anayasa'da bunları da kısıtlayacağız diyen biziz yani. Dolayısıyla bu izni 2010 bir on e, düşen, gerisine de düşen e, bir zinidir. 12 Eylül gibi darbeleri içinden gelmiş, yaşamış okul koşulları bilen insanın elbette darbenin ne demek olduğunu biliyor. Ama e, yani sınırlı demokrasi e, dönemlerinde e, bile görülmeyen e, yaklaşık yıllar girdi. Evet, bu aradan kaldırma. Peki, Türkiye, Aradan kaldırma durumu da e, bu internet yasasıyla beraber torba yasaya konulan e, yasayla beraber de oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Daha önce söylendiği üzere e, servis sağlayıcılar hangi internet şirketinden aldıysanız internet paketinizi onlar sizin tutacaklarmış. Yani girdiğiniz e, yaptığınız trafik işlemlerini hangi siteye girdiğiniz ne kadar kaldığınız gibi işlemleri. Bu söylenmişti birkaç ay önce. Fakat bu torba yasayla beraber bu e, servis sağlayıcılar da aradan kaldırılarak yani aracılar da aradan kaldırılarak doğrudan tip üzerinden e, bu bilgilerin toplanacağı durumu ortaya çıktı. Yani aradan tamamen bu aracıların kaldırılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani, yani hiçbir hesaplarmak sizin, yargıya gitmek sizin, nit, iktidar, her şeyi, her şeyi Özel hayatı dair bir zevki. Evet. Böyle bir şey yok. Bütün ya, bak ne diyor o? Ee, bir hati ha köşesinde yayınlanan bir şey bu son dönem e, iktidara yakın bir savcının, hakim bir serfek diyor. Bunları geçir, 500 bin kişiyi gözaltına alabilir misiniz? Bu ancak darbede oldu. Adalet akımının müslü bir, en üst düzey bloklardan bir tanesi, Danimarka diyor, 17-25 davet istiyor. Ayrıca, ve savcılar birlik kuruldu, seçimleri için gizli bir propaganda bir yapıyor. Evet. Hükümet listesine oy verin diyor. Şimdi burada, burdan, e, buranın e, yolu iyi bir yol değil. Burada seçilmiş iktidar %50 oy alması yapama kontrolünde. Bugün tehlikelerin bulunduğu odaya girilemiyordu. Girlemiyor. Evdekilerin yeni ulaşım 10 ay sonra oldu. E Girdiğinizde not şey e, e, Kopya alamıyorsunuz. Yine çekilme yasak, yasak bir soruşturma. Yayın yasakları var bize yargı zaman sorumluluk. Dargin içinde gruplar yok muydu? Var O Biz buradayız. 30 yıldır bu süreci diyoruz. Yani yeni ortaya çıkan bir şey değil. Değil ama bu kadar açıktan bu kadar yani şuna hiçbir siyasetçi söylemedi. Yani kuvvetler ayrılığı yanlıştır demedi ya. İçinden dese bile dışından demedi yani. Yargi her zaman mücadele oldu. Darbe dönemlerinde ama sözde Ameliyata Mahkemesi e, kurum olarak durdu maaşlarını aldığı insanlar ama hiçbir fonksiyonu yoktu. O dönemlerde bile e, evrenin e, idare, o zamanki askeri idarenin sözünü dinlemeyen yemirlerini yerine getirmeyen hakim savcılar e, yani çok olmasa da e, ciddi olarak e, örnekleri bulabilirdiniz. Yani hiçbir dönemde e, açıktan bu derece Başbakan'ın emrindeyim diyen bir savcı ve hakim örneklerine daftar mı? Bloklarında şiirler yazan hakim ve var. Hayranlıklarını beyan eden. Şimdi e, adliye koridorlarını haşağı şeyi anayisa mahkemesi yani yaşanan her şey gözümüzün önünde Cumhurbaşkanı seçildikten sonra adliye açılışına gitmiyor. Gelmez diyor kendisine enesini değerlendiriyor. Ben de görüşlerine katılmamalı baro Var Barolar da önemli bir yargı birleşenidir. Iı, bu Şimdi bu anlamda bütün soruşturma yetkilerini iktidarın evine veren, denetimsiz hukuku bilmemeyen, ıı, her herlerde de görülüyor bu betonel gömülen Türkiye'nin manzaralarında ıı, işçi ölümleriyle toplu ölümlerle ıı, nasıl içişileştiğinizi bu an bu ne demek olduğunu? SSK seçimleri ben iki hafta önce e, çok önemli bir seçim, hatta cumhurbaşkanı seçimleri de önemli demiştim hatırlarsınız. Evet. Duydunuz lazım. Gerçekten çünkü eğer SSK HSYK gidersen SSK da yani Cumhurbaşkanlığı e, döneminde girerse 2015 seçimleri ve bundan sonraki olan gelişmeler diğer tüm yargı kurumlarının sız sızlayacaktır bunu. Ee, ve e, gerçekten e, bu ülkenin geleceği açısından zaten kaybedilmiş e, son birkaç yıl şey içerisinde muazzam demokrasik alanlar var. E, ve bu ülkenin e, bu ilişkiliği görünen e, bir e, yapıda nelebet gitmesi mümkün değil. Ve bu iktidar halkının yer bu üzerinde e, en azından... Ee, bu 10 seçim 10 harf savcılar çok önemli bir e, duruş tercihlenmesi e, Türkiye'nin geleceği sınav çok önemli o anlamda çok önemli bir seçim çok bir dikkat e, çektiğimiz üzerinde durmamız gerekiyor çünkü ondan sonrası e, çok ciddi olarak bak mesela bu e, Cumhurbaşkanlığı Antotürk Olmançı'nda Ankara'da bir şey yapıyor, e, yaptı. Ve gara vaktimisi bunun alımı ilan etmesine rağmen yani Cumhurbaşkanlığı makamı ve zidatı ne olacakmış? Hukuku ayrıları yapılıyor. <gülüyor> Yapıldı. İçine yerleşilecek. Evet, yakın zamanda. Evet. Yani zaten e, yani Şeyi oluşturmak istediği Erdoğan'ın oluşturması, Erdoğan-ı Davutoğlu kibesini oluşturmak istediği işte hakimlere, savcılara, yargı kurumlarına kendilerinin her türlü kararı vermesi ve güçlü bir devlet gider, tek adam ve yargının esamesinin okunmadığı bir yapı Bakın e, Anayasa Mahkemesi Başkanı kendisine gelen baskıları söyledi. Dedi ki e, bütün çatışanlarım için ihbarlar gönderdiler. Herkesi suçladılar ama elinde bir tane deli yoktu. Şimdi siz 17-25 yıllık bu iktidarı soruşturuyorsanız bu iktidarı e, düşvet ve yolsuzluk üzerinden dişik üzerinden takip ediyorsanız hemen bir düşman yaratabiliyoruz. Ee, kendi düşman ihtiyacında e, cemaat diyor, paralel diyor. E, böyle bu gösterdiği, ispat edemediği bir düşman üzerinden çünkü şeydeki Reyhan e, e, tırların ile ilgili hakim benim ilgim yok diyor. Yani benim böyle bir şeyle ilgim yok ki şöyle de bir rakamlar zikrediliyor. Sözde hakim ve savcılarda bin cemaate yakın e, Hakim ve savcı varmış. Eğer beş e, hakimi, savcı varsa gerçekten bu rakamlarda şekilde bugün hiçbir ülkede olmadık derecede. 1980 öncesinde Türkiye'de şey vardı. E, polis teşkilatının ilk polisler, solcu polisler evet. ve bunlar zaman zaman birileriyle çatışmışlardır. Yani silahlı iki kol. E, ama şey öncesinde, 80 öncesinde yani bu anlamda tehlike gruplar vardı ama adı konulmuş ve bloklaşmış, temikleşmiş e, e, ve kamuoyunda deklar edilmiş e, bir e, yani seçimleri gibi e, hükümet bir tarafta e, karşı taraf temikleşmiş bir tarafta yargı seçimleri olmadı. Çok ciddi bir yani kimin elinde olacak yargı? Yani bu anlamda bakılmaz yargıdaki seçimlere. Hukuk devletinde yargı, tabii ki herkesin siyasi görüş grupları, yapıları vardır ama e, kimin elinde kalacak ve bir e, e, siyasi seçim hürriyetinde nesiline e, bakılması e, bizim gibi ülkelerde çok önemli problemler yaratıyor ve de devam ediyor. Evet. Ali Bey, İşit hakkında konuşacaktık ama vaktimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta... Ben, i̇şit hakkında her şey ortada yani iki konu evet. e, ilk asrın kışı yerine getirmiştir. E, AK Parti iktidarını yani bu devletsel politika bir tanesidir ve İşit konusunda gittikçe e, işin içinden çıkmaz. Bu noktaya doğru Geldiğim diye muhakkak konuşmaya devam edeceğiz. Evet, çok ya. teşekkürler İbrahim. Tamam. Önümüzdeki hafta görüşmek İyi üzere. Salam hoşgör. Ali Bilge ile ekonomi politik. Açık gazde. Could Wish you Were Here 1975 senesinde Pink Floyd'un e, uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yer alacak albümü e, 15 Eylül'de bugün yani e, çıkmıştı. Aslında 15 Eylül'ün e, Pink Floyd için hem iyi hem de kötü bir e, anısı mevcut, durumu mevcut. 1975 senesinde biraz önce dediğim gibi e, Wish You Were Here albümü yayınlanmıştı. 2008 senesinde ise aynı şekilde grubun klavyecisi Rick Bright'ın da ölümü yıl tekabül ediyor. Bu iyi ve kötü haberle de aynı şekilde daha doğrusu durumu da andık. Ve haberlerimize de kaldığımız yerden devam edebilme fırsatı bulabilelim. Şimdi Ali Bilge ile beraber işit mevzusu hakkında konuşacaktık fakat fazla vakit bulamadık. Taraf gazetesinin Bugünkü manşetinden verdiği haberle belki devam edebiliriz. Ardından gene e, işin cinayetlerine de dair haberler var. Onlara da döneceğiz. E, Taraf gazetesinin bugün manşetten verdiği habere göre İstanbul, Ankara ve Konya'ya da e, uyuyan işit hücreleri olarak bildirilen Amerika Birleşik Devletleri e, hava saldırılarının ardından terör eylemleri başlayabilir uyarısında bulunduğuna dair bir bilgi var. NATO zirvesinde gündeme gelmiş bir konuymuş bu. İşed'in e, Türkiye başta olmak üzere birçok Arap ve Avrupa ülkesinde uyuyan hücreler barındırdığı belirlenmiş ve Türkiye'de de İstanbul, Ankara ve Konya'da bu hücrelerden tespit edilmiş. Van, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da aynı durum söz konusuymuş. Hücrelerin bulunduğu e, tahmin ediliyormuş bu bölgelerde de. Taraf gazetesi de bu durumu manşetten bildirmiş. Sayıları tam olarak belli değilmiş. Galler'deki NATO servisinin ardından e, Türkiye'de bu konuyla ayrıntılı bilgi veren, e, Türkiye ile alakalı bu konuyla ayrıntılı bilgi veren Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik uzmanları örgütün reyhanlı gibi terör eylemleri yapabileceğini uyarısında bulunmuşlar. Ve Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar nedeniyle örgütün üye sayısında belirlenemediği gibi bir durumda söz konusuymuş verdikleri bilgiye göre e, taraf gazetesinde bugün... Manşetten verilen haber bu Diğer gazetelere de bakalım Diğer gazetelerde de bugün Hem okulların açılmasıyla Alakalı olarak gelen Bazı haberler var Hem de Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı Açıklamalarla alakalı olarak Manşete düşen haberler var Mesela bir gün gazetesi okudun da bana mı okudun manşetiyle gelmiş Soma'ya gidecek doktor ve mühendislere ilginç bir engel söz konusuymuş Soma'da inceleme yapmak isteyen doktor ve mühendislere bakanlık izin vermemiş neden olarak da Türkiye'deki bütün mühendis ve doktorların hep aynı üniversitelerde aldığı iddia edilmiş bir gün gazetesinin manşetinde verilen habere göre e hemen altında da inşaatlarda bir günde 5 işçinin yaşamını yitirdiği haberi var İstanbul, Kırşehir, Konya ve Zonguldak'ta toplam 5 işçi iş cinayetlerine kurban gitmiş. Ve e, e, çeşitli detaylar var bu konuyla alakalı olarak. Beylikdüzü'nde Metin Bombalık 15. kattan düşmüş. Kartal'da Ahmet Çakmak 8 katlı inşaatın en üst katından düşmüş. Kırşehir'de tok inşaatında hayatını kaybeden Serkan Aydın adlı işçi var. Asansörde elektrik akımına kapılmış. Zonguldak'ta Mehmet Albayrak'ın 2. kattan düştü. Konya'da ise... Kıyas kahramanın üçüncü kattan düştüğü haberleri var. Yani insanın aklına bu haberler daha önce de vardı. Bu durumlar ortaya çıkıyordu da şimdi mi daha görünür oldu diye e, böyle bir soru da geliyor. Ama daha görünür olduğu daha şikar. E, diğer gazetelere bakmaya devam edersek mesela Yurt Gazetesi'nden işitle alakalı bir haber var. IŞİD'den rant sağlayan hükümet üyeleri var deniliyor. New York Times'tan Ankara'nın başını artacak iddia. Olarak nitelendirilen bir manşet bu iddialı bir manşet aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden New York Times IŞİD'in güney sınırında ucuz petrol ticareti yaptığını ve Türk siyasetçilerinde kaçakçılıktan pay aldığını iddia etmiş böyle bir iddia söz konusu New York Times IŞİD'in ucuz petrol ticaretinde Türkiye'nin güneyinin önemli bir pazar haline geldiğini belirtmiş. Bu kara borsa ticaretten bazı hükümet yetkililerinin de rant sağlıyor olabileceği iddia edilmiş Türk gazetesi de manşetten bu haberi vermiş bugün. Ee, Yeni Şafak gazetesine bir bakalım. Yeni Şafak gazetesinde ise Davutoğlu'nun e, açıklamaları var. Başbakan Davutoğlu'nun 733. Ertuğrul Gazi anma ve söyüt sendiklerine katılmış kendisi ve bölgede etnik ve mesleki bir çatışma yaşanırken Türkiye'nin çözüm sürecini ilerlettiğini söylemiş Davutoğlu Başbakan Bugün Orta Doğu'da bir tek başarı hikayesi vardır O da Türkiye'nin çözüm sürecidir demiş Yeni Şafak gazetesinde Bunu doğrudan almış Habertürk gazetesinde ise Yine Davutoğlu'nun açıklamaları var Perspektifimiz 8 aylık değil Hükümetler ve planlarla Birlikte 2023'e yöneliktir Açıklaması Manşete taşınmış reformlar, çözüm süreci, paralel devlet durumları, Cumhurbaşkanı'nın e, konumu, kutuplaştırma, e, genel kurmay, e, ekonomik durum ve basın özgürlüğü ile alakalı bir şey e, bir takım açıklamalarda bulunmuş. Basın özgürlüğü hakkında mesela basın özgürlüğü ile basın ahlakını buluşturmalıyız. Yeni Türkiye'ye yeni basın anlayışı lazım şeklinde bir açıklama vermiş Haber Türk gazetesinde. Akşam gazetesinde aynı şekilde e, Başbakan'ın açıklamalarını manşete taşımış. Dolmabahçe'de medya temsilcileriyle buluşan Başbakan Davutoğlu e, siyasi kutuplaşmaya dikkat çekmiş. Akşam gazetesinin manşetine göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 77 milyonu elimi uzatıyorum tavrından muhalefetten karşılık gelmediğini söylemiş kendisi. Kutuplaştıran kim ortada demiş. Siyasetleri kendi gibi nazik değil demiş aynı zamanda. Star gazetesi... Bugün seçim olsa şeklinde bir araştırmayla beraber e, Surmanşet'ten vermiş ilk haberini. Altında yine Davutoğlu'nun e, Söğüt, Söğüt Çenliği'nde insanlara sarılırkenki fotoğraflarını koymuşlar. E, bugün seçim olsa Anar tarafından yapılan araştırmada %51.7 oluyormuş Adalet ve Kalkınma Partisi Star gazetesine göre. E, Sabah gazetesi ise yine aynı şekilde. E, Star ile Sabah gazetesine bugün birbirinden ayırabilmek pek mümkün değil. Bir tek fotoğraflar değişik. Haberler aynı. Ee, gene aynı şekilde Anar, Gaz Anar Araştırma Şirketi'nin yaptığı araş araştırmadan bahsetmiş. Yeni dönemin ilk karnesi diye taşımış bunu. Ve e, HSYK'yı paralelden temizleyeceğiz haberini de vermiş ilk sayfadan. İstanbul Sabahçası'nın açıklamaları bu. E, paralel cunta yapılanmasının EYK'yla ele geçirmesine izin vermeyeceğiz demiş İstanbul savcısı. Seçimi kazanmaları mümkün değil. Meslektaşlarımız ümitsizliğe kapılmasın. Artık yargı cuntalar kurulup seçilmiş iktidar devirmeye kalkamayacak demiş. Sabah gazetesinde de bu durum söz konusu. E, Türkiye gazetesinde çözüm için dönülmez de, de, demecine yer vermişler başbakanın. E, Cihan devleti kuruluyormuş bunun müjdesini vermiş. 100. yıl e, Cumhuriyetin 100. yıl döneminde burada soyutta buluşacağız ve bir can devletinin doğuşuna şahitlik edeceğiz demiş. E, böyle çeşitli randevular verilmiş Başbakan tarafından. E, 2023 yılı için 9 sene sonra uzun bir süre kim bekleyecek? E, yumuşama mesajları e, denilmiş Hürriyet Gazetesi'nde ise bu demeçlere Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarında asla kutuplaştırıcı bir dil kullanmadığını ancak muhalefetten aynı karşılık görmediğini söylediği demeçleri var manşetlerde. Cumhurbaşkanımızı değil benim muhatap alsınlar diyormuş başbakan. Milliyet gazetesi ise muhatabınız benim diyor. Gene Hürriyet gazetesi ile alakalı olarak bakıldığında karşılaştırma olarak bütün gazeteler neredeyse bugün aynı. Aynı şeyleri söylüyor. Vatan Gazetesi'de muhatap artık demiş. Cumhuriyet Gazetesi. Hı hı. Arsa sözü Ağolundan, Takip Erdoğan'dan, Talimat Bayraktar'dan demiş. Ee, bir anasını haberi manşeti e, atmışlar. Başlı, bu başlıkta çıkmış. Söz vermiş. E, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye ve Arsa bağışladığı iddialarının verin. E, verenin anasını alanın anasını verdi diye söyleyenin e, verdi diye söyleyenin de anasını diye çirkin bir üslüplar ettiden Ali Ağullo'nun doğru söylemedi ortaya çıkmış. 17 Aralık fezlekesindeki ses kayıtlarına göre e, Ağoğlu Türgev'e arsız sözü vermiş. E, Erdoğan da takip etmiş. E, verenin anasını alanın anasını Demiş ama söz vereceğim Anasını demediği için bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum A olduğu için Evrensel gazetesinde Öğrenciye türban öğretmene sürgün Manşete atılmış Yeni atama yönetmen, yönetmeliğe Eğitimde gericileşme hızlanmış Evrensel gazetesinin Manşetindeki habere göre Eyüp İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nin yeni müdürünün kız öğrenciler tüm derslerde Türban taksın önerisine karşı çıkan öğretmenler Sürgün edilmiş ee, öğretmenlerden çeşitli demetlere yer verilmişler Dert küp olduğu söyleniyor öğretmenlerin Mesela anaokulu öğretmeni Dilek Kartal Okullar başladı ama biz dört öğretmen hala hiçbir okula görevlendirilmedik diyor İlkokul öğretmeni Hüseyin öze Velilerin geri durumunun iyi olduğu okullarda sorun yaşanmazken Emekçi mahallelerdeki okullarda yetersizliklerle boğuşuluyor demiş ee, Zaman gazetesinde ise işçi sayısının iki katı arttığı denetimin üçte bire düştüğü haberi var belki bu durumu detaylı olarak inceleyebilmek mümkün olabilir kalan son beş dakikamız içerisinde Türkiye ölümlü iş kazalarını tartışırken Çalışma Bakanlığı bu tablonun sebebini açıklıyormuş son on yılda iş yeri ve işçi sayısı iki kat artmış denetlenen iş yeri sayısı ise yüzde yetmiş oranında azalmış aksiyon iş genel başkanı Vedat Özdemir'e göre iktidar yandaş şirketleri denetim dışı tutuyormuş bunun haberinde görebilmek mümkün zaman gazetesinde deniliyor ki Soma'daki 301 cana mal olan maden ocağı felaketinin ardından İstanbul'da 13 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasının yaşanması iş ve işçi güvenliğini tartışmaya açmış gazetelerde de zaten bu konularla alakalı haberleri görebilmekte artık daha mümkün oluyor Uzmanlar ölümlü iş kazalarındaki artışın denetim yetersizliğine bağlarken resmi veriler acı tabloyu gözler önüne seriyormuş. Çalışma Bakanlığı verilerine göre iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenen iş yeri sayısı yıldan yıla azalmış. Son 10 senelik dönemde %70 oranında düşmüş. Büyük bir orandan bahsediliyor burada. 2005'te 27.000 teftiş yapılırken rakam 2013 yılına geldiğinde 8.000'e kadar gerilemiş. Oysa aynı dönemde iş yarı sayısı yaklaşık 2'ye katlanarak 850 binden 1 milyon 500 bine çalışan sayısı da 6 milyon 918 binden 12 milyon 484 e çıkmış Teftiş sayılarının düştüğü yıllarda ölümlü iş kazaları çoğalmış 2009'da iş kazalarından ölen kişilerin sayısı 1171 iken 2011'de 1700'e çıkmış Ancak aynı yıllarda teftiş sayısı, 19.000'den 15.000'e gerilemiş. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Vedat Öztürk sorumluluğu hükümete yüklemiş ve demiş ki bu tablo iktidarın yandar şirketleri denetim dışı tutma gayetinin bir sonucudur demiş. Detaylarını da e, görebilmek mümkün e, zaman gazetesinde bugün. ilk e, başladığımız haberle tekrardan e, geri dönmek gerekirse e, yavaş yavaş da düşmeye başladı internet sitelerine. Akdeniz'de meydana gelen büyük facianın e, durumu e, henüz vakıbeti bilinmiyormuş. Afrikalı kaçak göçmenleri İtalya'ya taşıyan Libya açıklarındaki geminin yine battığı, yeni bir felakette karşı karşıya olunduğundan bahsediliyor. En az 250 göçmenin teknede olduğu, sadece 26 kişinin kurtarıldığı bilgisi var ve 224 kişinin de akıbeti bilinmiyormuş. Bununla alakalı haberleri de Cihan Haber Ajansı'nın geçtiğini görebiliriz Libya donanma sözcüsü konuşmuş Eyüp Kassam teknenin başkent Trabzon'un doğusundaki tajura yakınlarında battığını şu ana kadar sadece 26 kişi kurtarıldığını diğer göçmenlerin ise ölmüş olmalarından endişe ettiklerini söylemiş Kassam ve denizde yüzen pek çok ceset var diyor. Tekne, Alabalar olan teknelik göçmenlerin çoğunlukla Afrikalı olduğunu aralarında kadınlarında bulunduğunu belirtmiş. Afrikalı göçmenler e, yıllardır eski ve basit teknelerle Libya güzergahını kullanarak İtalya'ya gitmeye çalışıyorlar. Lampedusa açıkları yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. İtalyan hükümeti 2014 yılında 100 binden fazla göçmenin İtalya kıyılarına ulaştığını duyurmuştu. Ağustos ayında benzer bir tekne geçtiğimiz haftalarda da benzer bir tekne kazasında yüzden fazla Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti ee, böyle bir durumda söz konusu muhtemelen yarın detaylar gelecektir ama detayların içerisinde de pek fazla umut verici şeylerin olacağı da e, görülmüyor ama biz açık gazeteden aynı şekilde aktarabilme fırsatı da bulacağız. Bugün tekrar etmek gerekirse Ömer Madro yoktu kendisi Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin e, yapıldığı New York e, şehrine gitti ve e, bu hafta içerisinde oradan çeşitli kayıtlarla beraber yine bizimle beraber olacak ama bir hafta boyunca ben Cantombil ve teknik masada arkadaşım Feryal Kabil'le beraber olacaksınız da daha sonra aramıza katılacak e, Selahattin'de yok Selahattin'de yok Haftanın ilk açık gazetesi böyle oldu. E, dilim sürçtüyse sürçülisan ettiysem affola. E, çıkacağımız parça daha doğrusu çıkışını yapacağımız parçayı da yine bir doğum gününden e, bahsederek e, bitirelim programımızı. Amy Winehouse'un dün e, doğum günüydü. 23 Temmuz 2011'de kaybettiğimiz e, İngiliz asıllı e, şarkıcı ve söz yazarı Amy Winehouse 14 Eylül 1983 senesinde doğmuştu ve yakın bir zamanda hayatını kaybetmişti. Biz de onu tekrardan anma fırsatı bulalım ve çıkışımızda, son parçamızda doğum gününü kutlayarak Emi Wainhouse'un doğum günü kutlayarak yapalım. Back to Black dinleyelim. Hepinize günaydın. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Altyazı İzlediğiniz